Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Yeri ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu, 20 Mayıs Dünya Arı Günü ve 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü için yaptığı açıklamada. Su kara ekosistemlerimizi korumaya, bitki hayvan mikroorganizmalarla paylaştığımız yaşamımızdaki acil üç soruna dikkat çekti. Arılar, kelebekler, yarasalar, sinek kuşları ve diğer tozlayıcılar olmadan biyolojik çeşitlilik ekosistem sağlığı ve gıda güvenliği risk altında. Çünkü tozlaşma ekosistemlerimizin yaşaması için temel süreç. Dünyamızdaki yaban çiçekli bitkilerin %90'ını tamamen veya kısmen, Besin ham maddelerinin de %75'inden fazlası tozlaşmaya bağlı. Arı türleri ve biyolojik çeşitlik kaybolmaktı. Bu yıl arıların ve arıcılık sistemlerinin çeşitliliğini kutluyoruz. 20.000'den fazla arı türü var. Arılarını koruyan biyolojik çeşitliğini de korur. Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde 2021'de başlayan Birleşmiş Milletler Yenileme 10 Yılı hedefi için biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir Kalkınma sorunlarının çoğunun çözümü için başlangıç olduğunu, doğamızla ilişkimizi gözden geçirmemiz gerektiğini vurgulayarak ilerliyoruz. Gelecek 10 yıl son şansımız. Çünkü biyolojik çeşitlik sorunu varsa insanlığın sorunu daha büyüktür. 1 milyon tür yok olarak kara ve deniz ekosistemleri tahrip oluyor. 3,2 milyar insanın refahı etkilenirken biyolojik çeşitliğimiz, gezegenimizin düzeni insan eliyle bozuluyor. İnsan birbiriyle mükemmel bir uyum içerisinde olan biyolojik çeşitliğin ahengini bozmamalı diyen Profesör Doktor Filiz Karaoğlanoğlu eyleme geçelim. Yaşam için ortak bir gelecek inşa edelim çağrısı yaptı. Dehadan Semih Er sözlerin haberine göre Antalya'da Körfez'de ekosisteme en çok zarar veren hayalet ağlardan biri daha görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Gükoğlu'nun görüntülediği hayalet ada onlarca canlı'nın öldüğü, bazılarının ise yalnızca iskeletlerinin kaldığı görüldü. Denizlerdeki kirlilik her geçen gün artarken özellikle balıkçıların avlanmak için kullandığı sonrasında denizlere bırakılan veya parçalanan ağlar birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor. Denize atılan ağların bazıları kayalıklara, bazıları tekne motorlarına takılıp kopuyor. Bırakılan ağlar yüzyıllar boyunca deniz tabanında çürümeden kalabiliyor. Son olarak bir hayalet ağ her yıl binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Konya Altı sahilinde bulundu. Antalya Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu oğluyla sahilde yaptığı dalışta su alım ünitesindeki istilacı türlerden istiridye ve midyelere takılıp kopan bir hayalet ağ buldu. Profesör Dr. Gökoğlu topladığı ağda onlarca deniz canlısının öldüğünü gördü. O anlar su altı kamerasıyla görüntülendi. ağa takılıp ölen bazı canlıların ise yalnızca iskeletlerinin kaldığı görüldü. Fırtına sonrasında denizdeki değişiklikleri izlemek için Konya altı sahinde danış yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet oldu. Hayalet ağlar doğayı tüketmeye devam ediyor. Biz tabi bu ağları güçlükle de olsa topladık. Hayalet ağlar çürüyene kadar ekosistemi tüketir. Görüntülerde de gözüküyor zaten. Ağın içerisinde onlarca canlı ölmüş hatta iskeletleri kalmış. Deniz içerisindeki kurtlar bir kısmını yemiş bir kısmı da hala olduğu gibi duruyordu dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Cenevre'de yayınladığı iklim raporuna göre iklim değişikliğinin dört temel göstergesi geçen yıl rekor seviyelere ulaştı. Buna göre atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları, deniz seviyelerindeki artışlar, deniz sularının ısınması, sıcaklık ve asitleşme ısı kayıtlarının kaydedilmeye başlamasına bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Meteoroloji raporunda son 7 yılın ortalama sıcaklıklar bakımından insanlık tarihinin en sıcak dönemi olduğuna dikkat çekildi. Dünya ikliminin durumu hakkında hazırlanan bu son raporda elde edilen değerlerin insanların davranışları kadar karada, denizde ve atmosferde, küresel çapta, sürdürülebilir kalkımı ve ekosistemlerde büyük ölçülerde zarar verdiğini gösteren başka bir Kanıt daha dendi. Buna vurgu yapıldı. İklim değişimi gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Yani Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün genel sekreteri Peteri Taalas insanların neden olduğu sera gazları tarafından depolanan ısının gezegeni kaç nesil boyunca ısıtacak derne fazla olduğuna dikkat çekti. Taalas bunun sonucunda da bazı buzulların eriyeceğini belirterek, bu durum 2 milyardan fazla insanın yeterli içme suyu kaynağına ulaşamadığı bir dünyada, Uzun vadeli sonuçlar doğuracaktır, dedi. Talas, kayıtların tutunmaya başlamasından bu yana en sıcak bir yıl daha yaşamamız sadece bir zaman meselesi ifadesini kullandı. Tehlike çanlarını çalıyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Kentlerde kullanılan pestisitlerin zararları, ekolojik ve doğa dostu yöntemlerle birlikte dünyada ve Türkiye'de zehirsiz kentlere doğru atılan adımların konuşulacağı pestisitler ve halk sağlığı webinarı, 23 Mayıs Pazartesi günü 19'da 23.30 saatleri arasında yani birazdan bir saat içinde Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek. Bitly'e Taksim Pestisit bağlantısından Zoom için kayıt oluşturabilirsiniz. Tekrar ediyorum bit.ly.pestisit bu adrese girerek siz de kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Buday Derneği'nin YouTube sayfasında da canlı olarak yayınlanacak tüm belediye yetkililerinin ve halkının katılımına açık.